Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 1481. hadisi olan Abdullah bin Radiyallahu Anhuma'nın rivayet ettiği hadiste kalmıştık Buradan devam ediyoruz Peygamber aleyhisselamın en çok okuduğu dualardan biri şuydu. Allah'ım bahşettiğin nimetlerin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlık ve afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve gazabın üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Zeyd bin Erkam'dan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, insanı perişan hale getiren ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana günahlardan korunma bilinci ver. Benliğimi kötülüklerden arındır. Kişiliğimi, ruhumu en iyi arındıracak elbette sensin. Benim gerçek dostum ve yardımcım da ancak sensin. Fayda vermeyen elimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen benlikten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım Allah'ım Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle dua ederdi Allah'ım sana boyun eğdim sana inandım sana güvenip dayandım Sana yöneldim Senin ile zulüm ve haksızlıklara karşı mücadele ettim Senin yolunda ve senin yardımı ile zulüm ve haksızlıklara karşı mücadele ettim Yalnız senin hakemliğini kabul ettim, senin hükmüne boyun eğdim. Öyleyse şimdiye kadar yaptım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim açığa vurdum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Öne geçiren de geride bırakan da ancak sensin. Senden başka kulluk edilecek, emrine kayıtsız şartsız itaat edilecek bir otorite bir ilah yoktur. Ayşe radıyallahu heden rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım cehennem fitnesinden, ateş azabından, azdıran zenginliğin ve isyana sürükleyen fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Kutbe bin Malik radıyallahu rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım çirkin huylardan, çirkin davranışlardan ve çirkin arzulardan sana sığınırım. Şekel bin Hümeyd radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğretir misin dedim peygamberimiz. Allah'ım kulağımın gözümün dilimin kalbimin ve şehvi arzularımın şerrinden yani bana bahşettiğim bu nimette rızana uygun olmayacak şekilde kullanıp gazabına uğramaktan sana sığınırım diyerek dua et buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzdamdan ve diğer bütün kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Hureyre radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber İslam şöyle dua ederdi. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü bir yoldaştır. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huydur. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre efendisine ödeyeceği belli bir miktar ücret karşılığında özgürlüğüne kavuşmak üzere antlaşma yapmış bir köle ona gelerek borcumu ödeyemiyorum bana yardım eder misin dedi. Hazreti Ali ona yardım etmeden önce hem başkalarına el avuç açmadan kendi ayaklar üzerinde durmasını öğretmek hem de dua bilincini kazandırmak üzere dedi ki sana Peygamber aleyhisselamın bana öğrettiği bir duayı öğreteyim mi? Bunu okuduğun takdirde üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah onu ödemene yardım eder. Şöyle dua et. Allah'ım yeterli helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Bana bahşettiğin lütuf ve kereminle beni senden başkasına muhtaç etme. İmran bin Hussein radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhissalatü vesselam İmran'ın babası Hussein'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmiştir. Allah'ım gönlümü Hakk'a hidayete meylettir ve doğru yolda yürümeyi bana ilham et. Kötülüğe sevk eden duygularımın arzu ve isteklemişlerinden beni kurun. Peygamberimizin amcası Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldim ve ey Allah'ın Resulü bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret ki ben ve ailem dualarımızda hep onu Allah'tan isteyelim dedim. Peygamber Allah'tan afiyet ve selamet dileyin buyurdu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanıma gel yanına geldim ve ey Allah'ın Resulü bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim. Peygamber yine ey Abbas, ey peygamberin amcası Allah'tan size dünyada da ahirette de afiyet ve selamet vermesini dileyin. Bu kapsamlı dua size yeter. Eğer Allah size dünyada ve ahirette afiyet verirse tamamen kurtuldunuz demektir buyurdu. Hanım sahabilerden Esma bin Yezid el-Ensariye'nin azatlı kölesi ve tabiyon neslinin önde gelen alimlerinden olan Şehir bin Havşeb anlatıyor. Bir gün Peygamberimizin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh heyye Ey müminlerin annesi Resulullah aleyhisselam senin yanındayken en çok hangi duayı okurdu diye sordum. Çoğu zaman Ya mukallibel kulub sebbet kalbi ala dinik diye dua derdi dedi. Yani ey kalplere verip çeviren Allah'ım kalbimi senin dinin üzere sabit ve sağlam kıl. Ebu Derda radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven salih kullar alimleri, şehitleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak bir hayat yaşamayı dilerim. Allah'ım senin sevgini bana kendi canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha değerli kıl. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Dua ederken Ya Zelcelal ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım sözünü çokça söyleyin. Ebu Muammer radiyallahu an anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam yanımızda birçok dua okudu. Fakat biz onlardan hiçbirini ezberleyemedik. Biz bu durumu kendisine söyleyince şöyle buyurdu. Size o duaların tamamının içine alan kapsamlı bir dua öğreteyim mi? Şöyle dua edin Allah'ım, peygamberin Muhammed'in senin dilediği hayırları ben de senden dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardımına sığınılacak olan yalnız sensin. İnsanı dünyada ve ahirette muradına ulaştıracak olan da sensin. Her türlü güç ve kudret ancak Allah'ın yardım iledir. Onun izni ve iradesi olmaksızın hiç kimse hiçbir şeye güç yetiremez. Abdullah bin Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyiliklerden pay almayı, cehennemden kurtulup cennete girerek ebedi kurtuluşa ermeyi diliyorum. 251. Bağd bir kişiye arkasından dua etmenin fazileti ile ilgili konuyla ilgili ayetler Mekke'den Medine hicret eden muhacirler ve onlara kucak açan ensar başından beri peygamber Aleyhisselam yanında yer alarak iman davasına gönül veren öncü müminler. Onlardan sonra gelen ve kıyamete kadar gelecek olan müminler ise ey Rabbimiz diye yalvarırlar.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 Allah'a kulluk ve itaat et ve hem kendi günahın hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahları için ondan bağışlanma dile. Muhammed Suresi ayet 19 Ey Rabbimiz hesabın görüleceği o dehşetli gün beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi ayet 41 Konuyla ilgili Ebu Derda radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir Müslüman Din kardeşi için onun arkasından dua edince melek de ona kardeşin için istediğin her şeyin aynısı sana da verilsin diye karşılık verir. Yine Ebu Derda radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslümanın din kardeşi için gıyabında yaptığı dua geri çevrilmez. O kişi kardeşine hayır dua ettikçe hemen yanı başında duran görevli bir melek ona amin Allah aynısında sana versin diye dua eder. 252. bab Dua ile ilgili konular. Usame bin Zeyd radıyallahu anhum'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendisine iyilik edilen biri o iyiliği yapan kimseye Allah da seni hayırla mükafatlandırsın diye karşılık verirse ona en güzel şekilde dua ve teşekkür etmiş olur Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir kızgınlık anında ne kendinize ne çocuklarınıza ne de malınıza mülkünüze Allah kahretsin lanet olsun Allah belanı versin Allah belasını versin gibi sözler söyleyerek beddua etmeyin yoksa dileklerin kabul edildiği bir zamana denk gelir de Allah duanızı kabul ediverir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an onun huzurunda secdeye kapandığı andır. Bunun için secdede çok dua etmeye bakın. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi birinizin duası, Rabbime kaç defa dua ettim fakat duamı kabul etmedi diyerek acele etmediği ve bu düşünceyle ümitsizliğe kapılıp Rabbine dua ve niyazdan vazgeçmediği sürece mutlaka kabul edilir. Müslüm'de yer alan bir diğer rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam günah olan veya akraba ile ilgiyi kesmeyi gerektiren bir dilekte bulunmadı. Ve acele etmediği sürece kulun duasını mutlaka kabul edilir buyurmaktadır. Sahabiler ya Allah acele etmek nasıl olur diye sorunca peygamberimiz şöyle buyurdu. Bir kişi duasının hemen kabul edilmediğini görünce o kadar dua edip durdum fakat Rabbimin duamı kabul ettiğini görmedim der. Böylece ümitsizliğe kapılarak duayı bırakır. Bu aceleciliğinden dolayı duası gerçekten kabul edilmez. Oysa yapılan dualar hemen kabul edilmeyebilir. Bazı duaların gerçekleşmesi ayları hatta yılları alabilir. Böyle bir durum karşısında paniğe kapılmamalı, duam kabul edilmiyor diye duadan vazgeçmemelidir. Ebu Umame radiyallahu an anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam'a hangi dua kabul edilmeye daha layıktır diye soruldu peygamberimiz Allah'ın bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim benden bir dilekte bulunan yok mu dilediğini vereyim dilediğini kabul edeyim buyurdu gecenin son saatlerinde ve bir de ibadetlerin en değerlisi olan farz namazlardan sonra yapılan dua buyurdu Ubade bin Samit radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam Yeryüzünde bir Müslüman Allah'tan bir şey dilerse günah bir şey istemediğim veya akrabayla ilgiyi kesmeyi gerektirecek bir dilekte bulunmadığı sürece Allah ona istediğini mutlaka verir veya başına gelecek bir belayı engelleyerek o istediği şeye denk bir kötülüğü kendisinden giderir buyurdu. Orada bulunanlardan biri o zaman biz de Allah'tan bol bol isteriz deyince peygamber aleyhisselam isteyin. Çünkü Allah lütuf ve keremi sizin dileklerinizden çok daha fazladır buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhımadan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam üzüntü ve keder anında dua edeceği zaman şöyle dua ederdi. Sınırsız kudret ve azamet sahibi, kullarına karşı da son derece şefkatli, merhametli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce hükümranlık tahtının sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve muhteşem hükümranlık tahtının Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamu aleykum, ve rahmetullah.